Ey iman edenler Allah'ın hukukunu gözetin. Onun hukukunu ihlal etmekten sakının. Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda mücahade edin ki korktuğunuzdan kurtulup umduğunuza kavuşasınız. Kafirler kıyamet günü cezaları olan azaptan kurtulmaları için dünyada olan her şeyi bir misli fazlasıyla verseler dahi kendilerinden kabul edilmez. Onlara can yakıcı bir azap vardır. Onlar ateşten çıkmak isterler ama oradan çıkacak değiller. Onlara devamlı bir azap vardır. Hırsız erkek ile hırsız kadının irtikap ettikleri suça bir karşılık ve Allah tarafından insanlara ibret verici bir okubet olmak üzere ellerini kesiniz. Allah aziz ve hakîmdir. Mutlak galiptir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Kim yaptığı zulüm ve haksızlıktan sonra tövbe edip halini ve işini düzeltirse Allah tövbesini kabul eder. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini cezalandırır, dilediğini affeder. Çünkü Allah her şeye kadirdir.